Günaydın. Bir kampanyayı hatırlatarak salı sabahına başlayalım. Kardeşi Feride Taşlı'yı Bağdat Caddesi'nde bir trafik kazasında kaybettikten sonra Buket Taşlı bu kampanyayı başlatmıştı. Öncelikle Buket Hanım'ın kampanyasını hatırlayalım. Trafik canavarı kardeşimizi aldı. Katili yargılansın. Kardeşim canım Feride Buşra Taşlı'yı korkunç bir trafik kazasında kaybettik. Kaza kelimesini kullanmak bile bizim içimize acıtıyor çünkü biz bu olayın öyle basit bir kaza olmadığını biliyoruz. Elinde telefonla seyir halindeyken fotoğraf çeken, kırmızı ışığı hiçe sayan, nüfusu ve parası sayesinde istediği suçu işleyip herhangi bir bedel ödemeyeceğini zanneden sözde hız tutkusunu Bağdat Caddesi'nde lüks arabasıyla tatmin eden bir kişi tarafından katledildi benim kardeşim. Bu olayların önüne geçmek için hep birlikte duyarlılık gösterelim. Tek yapmamız gereken sadece bir imza atmak. Bize destek olun, bizi yalnız bırakmayın. Ninomuz rahat uyusun, katili yargılansın diyordu Buket Taşlı kardeşi için adalet istediği kampanyasında yargı süreci devam eden kampanya ile ilgili güncellemeyi kampanyanın sahibi Buket Taşlı kendisini destekleyen 95 binden fazla kişiye şu mesajıyla paylaştı. 27 Ekim Perşembe günü adalet yine adaletsizliğini gösterdi. Kardeşimin katili hız sınırı 50 km olan bir yolda aşırı süratle gittiği halde yol üzerindeki dur yavaşla uyarılarına rağmen başka araçlarla yarış yapmasına rağmen ışık sarı olduğunda yavaşlaması gereken Işıklar bölgesinde aynı zamanda trafik ışıkları yaya şeridine yaklaşıldığında yavaşlamasına gereken yolda yolun sağ ve sol şeridinin boş olmasına rağmen kendisinin söylemesine rağmen kırmızı ışıkta geçmesine rağmen kardeşimin yaya şeridinden geçmesine rağmen kardeşimi gördüğünü kendisinin de kabul etmesi ve üzerine sürdüğünü kabul etmesine rağmen şiddetle çarpıp o kadar hızlı olup 20 metre ileride durabilmesine karşın trafik kurallarını hiçe sayan hız tutkunu adına ve Aracı kesilmiş ehliyetine işlenmiş onlarca aşırı hız trafik cezalarına rağmen trafikte seyir halindeyken sosyal medyada paylaştığı trafik ve hız fotoğraf ve videoları olmasına rağmen bir aracın bir insana çarptığını bir Vine yani kısa video hesabında paylaşmasına rağmen ve bu tüm kayıtların mahkemeye sunulup dosyaya konulmasına rağmen sadece 3 yıl 10 ay 10 gün ceza aldı ve kanun hükmünde kararname ile bir gün bile yatmayacak. Adalet bu mudur? Mahkemede bir kere bile pişmanım demeyen bir katilin indirim uygulanması nasıl bir adalet? Biz bu adaleti kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz, mahkeme kararına itiraz edeceğiz dedi Buket Change.org Taksim Feride adresindeki sürmekte olan kampanyasında. Kanada'dan bir başarı hikayesine yer veriyoruz. Şimdi de birden fazla tecavüz ve cinayet suçundan yargılanıp hapse mahkum olan Paul Bernardo'nun yazdığı A Mad World adlı kitabın Amazon'dan satılmaya başlaması üzerine Change.org Kanada üzerinde Newstalk 1010 tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Kampanya Bernardo'nun kitabının Amazon tarafından satılmamasını talep ediyordu. 84 bin kişinin imzasıyla bu kampanya başarıya ulaştı ve Amazon'dan bu kitap çekildi. Eğitim alanında bir kampanya geçiyoruz şimdi de. Bahadır Uzun'a kulak verelim. Uzun ÖSYM'ye hitaben başlattığı kampanyasında sınavsız geçiş kalmasın diyor ve ekliyor. Bildiğiniz gibi ÖSYM 2002 yılından beri uygulanmakta olan meslek lisesi mezunlarının alanları ile ilgili ön lisans programlarına sınavsız geçiş hakkı uygulamasının 2016 itibariyle kaldırılacağını duyurmuş. Ancak gelen tepkiler üzerine 2016 tercih döneminde de sınavsız geçiş devam edilmişti. Tabii bunda ÖSYM'nin 2016 kılavuzunda sınavsız geçişin kaldırılacağı ile ilgili açıklaması olmaması ve öğrencilerin nasıl olsa sınavsız geçiş hakları olduğundan YGS'ye başvurmamış olmaları etkili olmuştu. Ama 2017 için öngörülen sınavsız geçişin yüksek olasılıkla kaldırılacağı yönünde bu kararın alınmasına en büyük etken üniversite direktörlerinin sınavsız geçiş sistemiyle gelen öğrencilerin meslek yüksek okullarındaki başarıyı düşürmesi. Çünkü meslek lisesinde halen okumakta olan 10-11-12. sınıf öğrencilerinin meslek lisesi ve bölüm seçimi yaparken sınavsız geçiş sisteminin devam edeceği düşüncesinde olmaları ve geleceklerini buna göre planlamış olmaları. Sınavsız geçiş kaldırılmamalı. Çünkü sınavsız geçiş orta öğretim kurumlarında alanlarıyla ilgili mesleki ve teknik eğitim alan bireyleri sınav stresinden kurtararak alanlarında uzmanlaşmaya teşvik etmektir. Sınavsız geçiş kaldırılmamalı çünkü sınavsız geçiş meslek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarında yüksek öğretime devam etmelerini sağlayarak Bilgi düzeyi yüksek teknik elemanlar yetişmesinin önünü açmaktadır. Sınavsız geçiş kaldırılmamalı çünkü sınavsız geçiş mesleki alanda belli bir düzeyde gelmiş bireylerin daha kısa sürede üretime katılmalarını sağlamaktadır. Sınavsız geçiş kaldırılmamalı çünkü sınavsız geçiş meslek lisesi mezunlarının kültürel anlamda kendine güvenen sosyal bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Meslek liselerinde okuyan ya da mezun olmuş olan genç arkadaşlarımızdan yazımızı paylaşarak aynı zamanda kendi görüş ve düşüncelerini konu alan yorum bölümünü yazarak sınavsız geçişin devam etmesi yönünde desteklerini bekliyoruz, diyor uzun bu kampanyada. Serdar Kemal'in kampanyasıyla devam edelim. Kemal Başbakanlığa ve Dışişleri Bakanlığına seslenmiş, diyor ki Özel okul öğretmenlerine yeşil pasaport verilsin. Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı müfettişlerince denetlenmekte. Denetim yönünden devlet okulu öğretmenlerinden hiçbir ayrıcalığı olmayan özel okul öğretmenleri 15 yıl hizmet süresini tamamladıktan sonra yeşil pasaport hakkını elde etmeleri eşitlik ilkesini destekleyecek yeni anayasa ile gereğini bilgilerinize arz ederiz diyor bu kampanya. Salı gününün son kampanyasının muhatabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT. Can Soydaş kampanyayı başlatan kişi. Soydaş 300 TÜYAP Silivri İETT otobüsü 7 seferi tekrardan geri konulsun diyor ve şöyle sözlerine devam etmiş. 1 Kasım 2016 Salı gününe kadar 300 TÜYAP Silivri İETT otobüs hattı TÜYAP'tan hafta içi Sabah 6 ve 6.30 Silivri'den hafta içi sabah 7 ve 7.30 seferlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmekteydi. Fakat İETT tarafından TÜYAP'tan hafta içi 6 ve 6.30 seferleri kaldırılarak 6.20 seferi konuldu. Silivri'den de hafta içi 7.30 seferleri kaldırılarak 7.20 seferi konulmuş. Yani mantık olarak hafta içi Silivri'den 7 otobüsü iptal edilmiş. Yolcu ağzından diyeceğim ama hafta içi her gün... 7 otobüsüne biniyorum. Otobüs Celalye'den sonra dolmakta. Sevgili İYTT lütfen 300 tüyap Silivri İYT otobüs hattının tüyaptan hafta içi 6 ve Silivri'den 7 otobüsü geri konulsun. Çünkü işe gidenler işine okula gidenler dersine geç kalıyorlar. Evet böyle diyor. Böyle bir talep var toplu taşıma için Silivri'den. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için... Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine başka değişim hikayeleriyle beraber olmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.